Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta ben Pelin Cengiz ve Mahir Ilgaz Stüdyo'da birlikteyiz. Ee, bu geçtiğimiz hafta Türkiye'de önemli bir e, toplantı, e, önemli bir zirve gerçekleştirildi. Antalya ev sahipliği yaptı bu toplantıya. E, malum G20 Liderler Zirvesi. E, aşağı yukarı zaten bir yıldır e, yeri geldikçe bizim e, programlarda da e, bahsediyorduk. E, G20 tabii ki yani dünya ekonomisinin yüzde 85'ini e, idare eden e, ülkelerin e, liderlerinin bir araya gelmesi açısından önemli. Tabii bu sene e, ona o G20 toplantılarına... Ee, daha da çok e, önem atfetmemizin sebebi e, Paris'te bu ayın sonunda e, başlayacak iklim zirvesi öncesi buradan e, COP21 için yeni bir iklim anlaşması için e, kararlılık e, içeren e, mesajlar e, yer alır mı e, üzerine bir beklenti vardı. E, tabii e, hemen öncesinde Beyrut'ta ve Paris'te gerçekleşen e, saldırılar ve e, yüksek sayıda e, ölümlerin meydana gelmesi e, ister istemez G20'nin gündemini e, her zamankinden daha olduğu kadar e, terör, şiddet, güvenlik meselelerine çekti ister istemez ve diğer konular e, biraz daha geri planda kaldı diyebiliriz. Ee, şimdi G20'nin 27 maddelik bir e, bildirgesi de yayınlandı. Ondan da e, ara ara bahsedeceğiz ama e, bir de e, konumuz olacak. E, e, konumuz e, G20'nin altındaki e, farklı bir takım e, 20'lerden e, birinin sekreteryasında e, yer alıyordu. C20 sekreteryasında. E, kendisi aynı zamanda Oxfam Türkiye. E, direktörü Meryem Aslan e, Meryem Hanım Hattımızda mı Ha e, Birazdan bağlanıyoruz Meryem Hanım'a O zaman biz biraz daha istersen e, Mahir e, şey yapalım e, G20'de neler vardı e, Konuşalım konuğumuz konuşalım. bağlanana kadar e, G20'nin sonuç bildirgesi Tabi e, Çok Boş çıktı <gülüyor> evet, beklentilerin çok altında. Onu yani O kelimeyi böyle e, daha e, radyoya e, uygun bir hale getirecek bir şeyler <gülüyor> aradım ama bulamadım. Hakikaten bomboş bir şey çıktı. Evet. Yani beklentilerin altında kaçmış bir fırsat. Çok önemli, evet. Ee, ve e, açıkçası G20'nin e, uluslararası e, siyasete yön veren bir oluşum olarak, e, oluşum olma iddiasında... Altını biraz daha oyduğunu söyleyebiliriz çünkü kendi verdiği kararları, kendi aldığı kararları, kendi verdiği sözleri tutmaktan hı hı, aciz hı. bir e, oluşum olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Evet. evet 2009'da evet. Pittsburgh'taki işte fosil yakıtlara verilen desteklerin kaldırılması kararı örneğin. Evet. E, yine yine hiç aynı atıf şekilde yok orada. var muğlak bir şekilde e, muğlak bir e, böyle şekilde işte var. E, evet o konuda kaldırılması yönünde e, falan. Öyle e, bir şeyler var ama e, tamam hani şunu biliyoruz G20'nin kendisi belki e, mikro düzeyde yani bu üye devletler düzeyinde e, karar alabilecek bir e, kurum olmayabilir. Hı hı. Ama daha kuvvetli bir irade elbette gösterilebilirdi orada gösterilmedi. Evet ee, ve belki tabii orada e, gerçekten bu yıl sonunda Paris'te yeni bir anlaşmanın eğer temelleri atılacaksa, yeni bir anlaşma imzalanacaksa iklim konusunda buradan biraz daha güçlü mesajların çıkması önemliydi. Ama e, tamamen e, COP21'e e, topun atılması e, gibi bir takım e, ifadeler. Yani biz tamamen e, Birleşmiş Milletler'e bu işi, e, yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında bağlayıcı bir protokol ee, işini zaten biz o e, kanal üzerinden yani iklim zirvesini e, organize edenlere bıraktık. Onlar da işte e, herhalde bir e, anlaşma yapacaklardır e, gibi. E, bir de orada e, benim takıldığım bir diğer e, konuda özellikle e, gaz piyasaları da e, dahil olmak üzere e, enerji ee, ya yani farklı ya yani enerji piyasalarının destekleniyor olması burada e, kömürden e, hiç e, atıf yapılmıyor kömüre veya diğer fosil yakıtlara sadece gaz piyasaları da ama herhalde burada da yine fosil yakıtlardan uzaklaşalım konusunda bir atıf yok. Demin anons ettik o sırada bağlanamamıştık. Konuğumuz hatta şu anda G20'nin altında sivil toplumun taleplerini, sivil toplumu oluşturan... C20'nin sekreteryasında yer alan Oxfam Türkiye'nin de direktörü aynı zamanda Meryem Aslan ile birlikteyiz. Meryem hanım, merhabalar. Merhaba. Merhabalar, Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Geçelim. Ee, şimdi siz isterseniz e, o Antalya'daydınız. Genel bir G20'nin e, havasından e, bahsedebilirsiniz. Genel bir izlenimlerinizi alalım. Daha sonra e, C20'nin talepleri neydi? C20 nasıl hazırlandı G20'ye giderken? Biraz onları konuşalım. Tabii, tabii. Teşekkürler. Ee, tabii biz e, Sivil 20 olarak, yani 14 organizasyon bir araya geldi. Sivil 20 altında. Türkiye'de 14. organizasyon bir araya geldi. Evet. Ve bir yönetim kurulu oluşturdu. Bir senedir 18 ayda hem G20 ülkeleriyle e, bağlantıda içinde bağlantı içindeydik. Hı hı. E, politika önerilerimizi a, a, aktarmak için hem de e, uluslararası sivil toplum örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışıyorduk. E, sürece bizim Koordine ettiğimiz sürece 91 ülkeden 500 sivil toplum organizasyonu katıldı. Hı hı. Dolayısıyla Antalya'ya gittiğimizde bizim için artık o bir senedir, 18 aydır yaptığımız çalışmaların son mertesiydi. Tabii çok iyiydi orada olmak. Hani evet. Yoğun bir agendası vardı herkesin. Hı hı. İşte liderlerin görüşmeleri, bakanlıkların görüşmeleri, sivil toplumu orada medyayla beraber bir şeyler yapmaya çalışmak falan. Evet. Sivil toplum genel olarak yani temel olarak şöyle bir şey istiyordu G20 ülkelerinden. Bizim şeyimiz, odağımız kapı büyümeydi ve şöyle bir mesajımız vardı. Eğer kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşmak istiyorsa değerli ülkeler <gülüyor> ee, tutarlı sürdürülebilir ve uzun dönemli ve iyi koordine edilmiş ekonomik ve sosyal politikaların üretilmesi gereken diyordu. Evet. Ee, bu e, tabii değerli ülkelerin mali mali politikalar üzerinde durması zorunlu diyorduk ama e, e, yani e, mali politikalar üzerinde durulması zorunlu, altyapı yatırımlarının vurgulanması önemli. Hı hı. E, ama eğer, e, kapsayıcı büyümek, toplumsal cüviziyet eşitliği, vergi adaleti, yolsuzlukla mücadele ve ikili bir değişikliği konularını e, bu mali politi ve politikalarla entegre bir e, şekilde ele almazsa ve irdelemezse kapsayıcı büyüme mümkün olamaz e, diyorduk. Hı hı. Ve, e, dolayısıyla bir dört konunun çok önemli olduğunu vurguladık. Bunun biri e, kapsayıcı büyüme, bir cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve yönetişim ve yönetişim altında da e, rüşvetle mücadele ve e, vergi sisteminin daha adaletli hem ulusal hı hı. hem de uluslararası vergi sisteminin daha adaletli olması gerektiği yolunda. Öneriler yaptık. Evet. Ee, bu öneriler, bu başlıklar altında birçok önerimiz vardı. Yani bunlar, bu öneriler biraz da tabii e, G20 ülkelerinin kendi amaçlarının da daha e, iyi e, uygulanabilmesine yardım edecek öneriler diye düşünüyorduk. Mesela kapsayıcı evet. büyüme de e, e, şey diyorduk yani e, toplumun en en e, yoksun yüzde kırk'ının e, na neler olduğu bu yüzde kı'ın giderek yoksullaştığımı yoksa ülkelerin ekonomik büyümesinden pay aldığıı bunun çok iyi gözlenmesi gerekiyordu İşte daha kaliteli iş yaratılması gerekiyorduk daha <gülüyor> iyi eğitim mesela, daha iyi sosyal hizmetlerin verilmesi gerekiyorduk yani Eğitime erişim, kaliteli eğitime erişimin çok önemli olduğunu, sağlığa erişimin çok önemli olduğunu ya da işte ne bileyim enerjiye erişimin çok önemli olduğunu vurguluyoruz biz politika önerilerimizde. Evet. Ee, ondan sonra işte düşü, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ee, ne bileyim e, işte. Ee, iklim değişikliği konusunun mutlaka ele alınması gerektiğini vurguluyorduk ve karbon emisyonunun düşürülmesi daha sürdürülebilir enerji enerjiye geçiş yapılması hı hı. işte kadın kadının ıı, ıı, kadının istihdama katılımı için bir takım sosyal önlemlerin alınması ve sosyal yatırımların altyapı yatırımları fiziksel altyapı alınması altyapı yatırımları e, kadar yüksek tutulması gerektiğini e, vurguluyorduk. Mesela şey diyorduk yani kadın e, eğer iş gücüne katılacaksa e, kadının e, ücretsiz emeğinin mutlaka görünmesi gerek ve bu ücretsiz emeğin emek yükünün topluma kaydırılması gerek. Topluma kaydırılması e, içinde sosyal altyapı yatırımları e, yapılması gerek. Mesela Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı için sosyal kurumların oluşturulması ve bu bu bakımların profesyonellerleştirilmesi gerekiyor. İşte kadına karşı ayrımcılığın kaldırılması, kota sisteminin getirilmesi, hı hı. ne bileyim kadının kadınla erkek erkeğin eşit için eşit ücret alması gerekiyor. Yine kadının istihdamı içinde askeri ücretin yükseltilmesi gerektiği gibi önerilerde bulunuyorduk. Evet. İşte e, rüşvete karşı e, çok vurguladığımız bir şey vardı. E, açık veri e, hükümetlerin açık veriye yönelmesi ve bu konu açık veri sistemini kullanması gerektiğini vurguluyorduk. Vergi sisteminde de bir sürü önerilerimiz vardı. Evet. İşte G20 toplantı sırasında bu zirve toplantı sırasında zaten dediğim gibi bu önerileri bir senedir neredeyse bütün G20 liderleriyle şerpalar yoluyla ve Türkiye'de yapılan bir takım toplantılar yoluyla paylaşıyorduk hı hı. yetkililerle G20'de bu önerileri biraz da medya yoluyla anlatmaya çalıştık hem nasıl medya hem görsel medya yoluyla anlatmaya çalıştık. Evet. Liderler e, resmi görevlilerle e, görüşme olanağımız da oldu. Mesela C20 üyeleri olarak liderlerle bir resepsiyona davet Orada liderlerin bir kısmıyla konuşma, direkt konuşma olanağımız oldu. Evet. Peki e, işte e, hmm. Ee, ne bildiğimültecilar konusunda direkt e, e, neler yapılması gerektiğini söyleme olanağımız yok. Birleşmiş Milletler <gülüyor> aydınları söyleme olanağımız oldu ve en sonunda bildiğiniz gibi G20 bildirgesi geldi. Evet hangi önerileriniz G20 sonuç bildirgesine girdi? Şimdi siz tabi son derece e, kapsayıcı aslında ve tabi olmazsa olmaz e, önerileri e, sıralamışsınız. E, evet. Demin de detaylı şekilde anlattığınız üzere. Evet. E, ne kadar ne kadarı dikkate alındı? Ne kadarı sonuç bildirgesinin içinde yer aldı? Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Ee, şimdi biliyorsunuz bir, bir bildirge var. Yani bildirgeye ne girdiği e, çok önemli. Çünkü o, o bilgi, bildirge insanların en çok okuduğu şey. Evet. E, ve en, en e, popüler olan şey. Hı. Yani e, çünkü kısa kısa bir özet. Bir de aneksler var. Yani birçok konuda e, program e, eylem planları var. Hı hı. E, şimdi biz ilk önce geir, yani Antalya'dayken bir tek e, bildirgeye baktık. Ondan sonra buraya e, döndükten sonra yani zirveden sonra anekslere bakmaya başladık. Hı hı. Ve şöyle düşünüyoruz şimdi bayağı güzel bir e, olarak sağlıyor. Yani bu, bu bildirge ve aneksler bu e, e, çeşitli konularda... E, konulan eylem planları iyi bir olanak sağlıyor. Bir takım konuları izleyebilmemiz için ve hı hı. politika diyalogunu devam ettirebilmemiz için. Evet. Bildirgede direkt olarak ele alınan birkaç konu var. Mesela kapsayıcı büyüme bayağı bir yer verilmiş. Hı hı. Ondan sonra kapsayıcı büyümenin ee, nedir? Ee, hem bildirgede hem de daha sonra eylem planında bayağı bir refere edilmiş kapsayıcı büyümeye ee, işte kadın kadın istihdamının arttırılması için alınacak bir takım e, önlemler mesela bildirgenin içinde değil ama eylem planı içinde bunlardan söz edilmiş hı hı. Ee, ama mesela asgari ücretin yükseltilmesinden işte ne bileyim ben ee, toplu, söz, toplu pazarlık ve, e, çalışanlara toplu pazarlık ve müzakere hakkı tanınmasına kadar hani kapsayıcı büyüme için neler yapılacağı e, konusunda bayağı bir yer verilmiş. Bu tabi çok, çok iyi bir şey. Yani dediğim gibi e, e, bu e, bu politikada yalanı devam ettirmek için çok önemli evet e, mülteciler için e, bir paragrafa yer verilmiş ve bu çok önemliydi bir, e, şunun için önemliydi e, mülteciler konusu hem e, e, C Sivil Toplum 20'nin kendi yaptığı bir zirve vardı Eylül'de evet. Onun sonunda gelen bir bildirge vardı hem o bildirge e, e, de ele alındı Hande bu Labor 20, L20 yani hı hı. Çalışan 20 diye bir açılım grubu daha var. Onlar için de çok önemli bir konuydu. Mülteci ve mülteci hakları. Ama ayrıca işte toplam 6 açılım grubu var. O 6 üç açılım grubu G20 zirveleri sırasında ilk defa ortak bir bildirgeyle gelmişlerdi. ...zirveden önce... ...ve bu Olsak bildirgede... E, ...mülteci hakları üzerine... ...konuştuk e, ve... Evet. E, ...ne bileyim... ...B20, l J e, c T20... ...Kadın 20, yani... ...W20, Hı -hı. E, Youth 20, Genç 20... ...hepsi imza attı... E, ...bu bildirgeye... E, o, ...bunun için yani... ...çok önemliydi o... ve evet. e, o a, ...mülteci konusu... ...bütün açılım grupları için... Hı -hı. Evet. O bildirgeye girmiş. Ee, ona çok sevimli. Ondan sonra ve tabii bu şöyle de önemli. İlk defa bir mülteci konuştu. Bir G20 bildirgesine giriyor. Hmm, ilk defa oluyor. Bu bu, bu evet, G20'de gerçekleşti. Evet, evet G20 ilk defa mülteci konusunu aldı. Daha önceleri de bu mülteci konusu uh, ele alınmıştı. Uh, biliyorsunuz özellikle ee, Suriye'deki savaş dört yıldır falan sürüyor Hı -hı. ve birkaç senedir organizasyonlar bu mülteci konusu ele alınsın diye bayağı bir e, şey yapıyorlar. E, ısrar ediyorlar Hı -hı. toplum organizasyonları. Özellikle insanın yardım organizasyonları. Evet. E, i̇lk defa bu, bu sene ele alındı. E, bu çok sevindirici oldu bizim için. E, Paris olaylarının hemen sonrasında alınması da çok önemliydi. Özellikle mültecilere gelen reaksiyon e, diyorsunuzdur herhalde hı hı hı. E, Paris'ten sonra e, o bakımdan da çok önemli yani çok önemli bir politik tahıç e, bu G20'nin e, söyledikleri e, dolayısıyla e, hani o hak savunuculuğu bakımından önemli bir doküman evet. e, rüşvete karşı e, savaşta Açık veri e, girdi bildirgeye ve en önemlisi e, işte eylem planında e, C20'nin e, bu bu e, tartışmalara yani sivil toplum 20'nin bu tartışmalara katkısından söz ediliyor ve e, ileride de bu konularda beraber çalışılmak istendiği söyleniyor. Bu çok önemli çünkü sivil topluma dediğim gibi bir politika derle o kapısını açıyor e, hem Türkiye'de hem de g 20 ülkelerinde ve e, tabii rüşvetle mücadeleyi biz sivil e, toplum organizasyonları olarak e, kapsayıcı büyümenin, eşitlikçi büyümenin çok önemli bir e, e, e, e, fonksiyonu olarak görüyoruz. Evet. E, bu bakımdan çok önemliydi. E, şeyde e, e, iklim değişikliğinde maalesef istediğimiz kadar... Güçlü bir e, şey e, bulunulmadı. Bulunulmadı, evet. Ee, birazcık hani e, Paris'te, Paris'teki toplantıya bırakalım, bırakıldı. Bırakıldı, evet. Gibi bir şeye girildi. Evet. Ee, e, yani beklediğimiz şeyler, yani beklediğimiz şeyler dediğim ama gene de... E, ee, ...hani daha güçlü bir sahipçü çok istiyorduk. Hani Paris'teki e, müzakereleri biraz daha kolaylaştırırdı e, buradan doğru. güçlü bir sahipçü evet, e, çıkması. Hı hı. E, maalesef o olmadı. Olmadı, e, evet. Ve e, yani sizin de bildiğiniz gibi bu iklim değişikliğinin ele alınması... sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı kalkınma için çok çok önemli... Yani bu e, iklim değişikliğinin e, mesela e, kalkınmakta olan ülkeler, e, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde yoksullar üzerindeki etkisi hali e, hazırda e, biliniyor. Hı hı. E, ve eğer gerçekten ciddi önlemler alınmazsa bu e, bu etki çok çok daha büyüyecek. Evet. E, yani e, ve iklim ısınmasıyla beraber ne bileyim ben tarımda verimlilik düşecek, insanlar kalacak... Ne bileyim aç açlık olacak... yani bir, bir derece daha susmayla Afrika'daki üretim 135 e, düşecek gibi e, şey hesaplamalar var şu anda. Hı hı hı. E, bizim için çok ciddi bir konu. E, maalesef istediğimiz tarih orada gelmedi. Evet yani aslında tabi sorunlar ortak yani bütün bu G20'yi ve tabi ki bütün gezegeni ilgilendiren sorunlar ortak tabi G20 de bunun için bunları çözmek için önemli bir platform ve sizde C20 altında ee, hemen hemen e, öncelikli sorunların hepsini e, dile getirme imkanı buldunuz e, bildirgeye artık evet. e, girmesini e, sağladınız bir kısmını bir kısmını da artık bundan sonraki mücadele tabi e, bir toplantıyla sınırlı değil bir toplantıyla tabii, bitmiyor tabii. bundan sonra da mücadele devam edecektir e, ben çok evet. teşekkür ediyorum e, bağlandığınız ve anlattığınız için ben de teşekkür ediyorum i̇yi sağ olun programlar diliyorum çok mersi çok teşekkürler sağ olun. Evet, e, ekonomi ekoloji programında e, Oxfam Türkiye e, Direktörü Meryem Aslan'ı e, ağırladık. E, sivil toplumun G20'deki e, taleplerini e, ve hazırlık e, çalışmalarını e, anlattı ve e, bildirgeye hangilerini e, sokabildikleriyle ilgili e, bize e, bazı e, veriler e, verdi. E, kapatmadan istersen bu G20, COP21 <gülüyor> ilişkisi üzerine birkaç şey söylemek ister misin sen Mahir? E, yani bu Paris'teki e, katliam e, aslında COP20 tabii yani burada Hollanda'nın hemen e, Paris katliamının hemen ardından ...yapılan açıklamalar, hükümetin yaptığı açıklamalarda... ...bizim hiçbir değişikliğimiz yok. Aynen Paris'te COP21 iklim zirvesini gerçekleştireceğiz dediler ama... ...tabii güvenlik çok alarm seviyesinin çok yüksek. Bir takım değişiklikler var. İstersen sen programımızı kapatmadan biraz onlardan bahset. Bahsedeyim. Ee, tabii COP21 devam edecek Paris'te. Hani bu saatte artık onu... <gülüyor> Başka bir yere taşımak çok zor... Evet yani iptal ama, etmek de ama değil. işte dün e, Fransa'da e, emniyet e, güçleri e, bir karar aldılar 29 Kasım'da zirveden hemen önce ve zirvenin hemen ertesinde 12 Aralık'ta iki tane izinli e, büyük gösteri yapılacaktı tüm Hı -hı. dünyadan iklim hareketinin temsilcileri orada olacaktı amaç başlangıçta e, o siyasi iradeyi göstermek içeride karar alıcılara. Evet. Ee, sonrasında da o siyasi iradenin takipçisi olunacağının daha ileriye götürülmesinin arkasında her zaman e, durulacağının gösterilmesi hedefleniyordu bu iki yürüyüşle bunların ilk senede izin verilmeyeceği daha doğrusu izinli e, eylemlerin iptal edildiği i̇ptal bilgisi geldi dün e, akşamüstü saatlerinde e, Fransa'da emniyet güçlerinden e, bunun biraz açıkçası e, şoku demeyeyim ama yani biraz da beklenen bir şeydi hı hı. bu ama e, bir hayal kırıklığı hayal yaşanıyor. Hayal kırıklığı. E, o hayal kırıklığının nedeni de şu. U, yani bir anlamda aslında bu saldırılar e, hayatı bu derece paralize ediyorsa... E, ...o saldırıları düzenleyenler amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Amaçlarına ulaşmış oldular, evet. E, hem onun hayal kırıklığı var. E, öte yandan iklim değişikliği konusunda atılması gereken son derece önemli artık... hani. Tamam e, bu gibi güvenlik kaygıları önemli ama hı hı. gezegen üstündeki başlıca güvenlik kaygımız şu anda iklim değişikliği hayatın devam etmesi açısından. Evet. Dolayısıyla orada alınacak karar çok önemli. Orada e, sivil toplumun sesinin bu derece zayıflatılması hmm. e, çok büyük bir herkırıklığı yarattı. Ha Bu şu demek değil yani kimse bir şeylerden vazgeçiyor demek değil. Evet. E, Paris dışında yaklaşık 2700 yerde. Ev ee, zamanlı, zamanlı gösteriler yapılacak, ee, ses yükseltilecek Paris'e doğru eminim duyulacaktır ama sonrasında da Mayıs ayında özellikle doğrudan eylemler, sivil itaatsizlik eylemleri dünyanın dört tarafında bekleniyor. Evet belki e, yurt dışından e, yani dünyanın pek çok yerinden Paris'e gelecek olan katılımcılar açısından da ciddi bir e, sorun e, teşkil ediyor şu anda ee, Paris'teki güvenlik önlemlerinin son derece yükseltilmiş olması. Ee, yani inşallah e, oradan beklenen kararlar çıksın. Sonuçta sokaklara her zaman dökülünebilir. Ee, yeter ki toplantılardan e, COP21'den iklim değişikliğiyle mücadele konusunda beklediğimiz kararlar çıksın diyelim. Ee, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>